111. Ayet Eğer gerçekten biz, onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi onlara karşı senin söylediklerine kefil olarak toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç yine inanmazlardı. Fakat onların pek çoğu bu konuda bilgisizdirler. 112. Ayet İşte böylece biz, her peygambere, ''İnsan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi, imtihan için izin vermeseydi, onlar bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiraları ile baş başa bırak.'' 113. Ayet ''Bir de onlar, şeytanlar, ahirete inanmayanların gönüllerinin o yaldızlı sözlerine meyletmesi... Ondan hoşlanmaları ve kazandıkları kadar günah işlemeleri için böyle yaparlar. 114. Ayet De ki, o size kitabı her hükmüyle açıklanmış olarak indirdiği halde Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimizden Yahudi ve Hristiyan alimleri de o Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Bu hususta sakın şüpheye düşenlerden olma. 115. ayet. Rabbinin sözü hem doğruluk hem adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. 116. ayet. Eğer yeryüzündeki insanların çoğuna çoğunluğun İslam'a uymayan rey ve kararına uyarsan ...seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar ve bundan dolayı da onlar ancak yalan yanlış söylerler. Farzları, helal ve haramları tayin, tespit ve uygulamada ilahi hükümler esas alınır. İlahi esaslara aykırı olan çoğunluğun verdiği hükümlere itibar edilmez. Yoksa haramlar serbest, fazlar yasak hale gelir. Bunun içindir ki, ilahi hükümleri geçerli saymayan çoğunluğa itibar edilir ve onların arzularından çıkan dini hükümlere uyulursa, farkında olmadan bunlar ilahlık mevkiyine getirilmiş olur. 117. Ayet Şüphesiz Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanı çok iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da çok iyi bilir. 118. Ayet O halde, O'nun ayetlerine inanıyorsanız, Üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. 119. Ayet Size ne oluyor da üzerine Allah'ın adı anılan helal şeylerden yemiyorsunuz? Halbuki çaresiz kalıp yemeye muhtaç olduğunuz şeylerin dışında, Allah size haram kıldığı şeyleri ayrı ayrı açıklamıştır. Muhakkak ki insanlardan çoğu bilgisizce kendi arzu ve hevesleriyle kendi saptığı gibi halkı da saptırırlar. Hiç şüphesiz Rabbin haddi aşanları çok iyi bilmektedir. 120. ayet Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Hiç şüphesiz günah işleyenler o kazandıkları şeyler yüzünden cezalandırılacaklardır. 121. ayet Kesilirken üzerine Allah'ın ismi kasten anılmayan, besmele çekilmeyen şeylerden yemeyin. Çünkü onu yemek kesinlikle Allah'a itaatsizliktir. Hakikaten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına fısıldar, telkinde bulunurlar. Eğer onlara gönüllü itaat ederseniz elbette siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Şeytanın dostları fasıklar, münafıklar, inkacılar ve tağutlardır. Hepsi de şeytanın isteği doğrultusunda Allah'ın emir ve yasaklarının aksini yapmak ve yaptırmak ve kendi fikirlerine, ideolojilerine bağlılık isterler. Böyleyken onlara gönüllü itaat etmek Allah'a ortak koşmak olur. 122. ayet. Manen ölü durumunda iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar içinde doğru dürüst yürüyeceği bir nuru iman verdiğimiz kimse küfrün karanlıkları içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları yine de süslü göründü. 123. Ayet Böylece biz her köy ve şehrin günahkarlarını orada hilekarlık, düzenbazlık yapsınlar diye fırsat verip oranın ileri gelenleri durumuna getirdik. Halbuki onlar ancak kendilerine hilekarlık, düzenbazlık yaparlar da bunun farkında bile olmazlar. Niçin ahlaksızlar toplumun ileri gelenleri olur? Çünkü hak ehli olanlar birleşip kendi varlığını gösteremez. Suçlu, vurguncu, talancı ve ahlaksızlara karşı koyamaz, korkak ve hareketsiz kalırlar, onlar da kendi taraflarıyla birlikte bunların liderleri durumuna gelir. Böylece bunlar bozgunculukla, kendi yalan ve batıl işleriyle halkı sevk ve idare ederler. Ama... Allah'ın hesabını unuturlar. 124. ayet Onlar bu ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin bir benzeri de bize de verilinceye kadar asla iman etmeyiz dediler. Allah peygamberliği nereye kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere hilekarlık yapmaları sebebiyle Allah katından bir aşağılama ve çok şiddetli bir azap erişecektir. 125. Ayet Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de niyet ve ameline göre sapıklıkta bırakmak isterse İslam'ı kabule karşı sanki göğe çıkıyormuş gibi onun göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah iman etmeyenlere bir azap, bir rüsvalık verir. Rabbimiz bu ayeti kerimede Yaratmış olduğu kainattaki kanuna işaret ederek misal veriyor. İnsan göğe doğru yükseldikçe nasıl oksijen alıp basınç düştüğünde göğsü daralıp teneffüs etmesi güçleşiyorsa, İslam'ı içine sindiremeyenlerinde İslam'a karşı içlerinin daralacağı, İslam'ı yaşayanlar çoğaldıkça daha da bunalacağı anlatılıyor. 126. Ayet Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. Doğru yol için ölçü, Allah'ın kitabı ve Resulünün örnek hayatıdır. Onlara uymayan ve onlara esas almayan bütün fikir, görüş ve sözler, kimin olursa olsun alınmaz, itibar edilmez. 127. Ayet O öğüt alıp yerine getirenlere, Rableri katında selam denen cennet yurdu vardır. O, yapmakta oldukları hayırlı işlerinden dolayı, onların dostudur. 128. ayet O gün Allah onların hepsini huzurunda toplayacak, Ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanlarla onları azdırmak suretiyle çok uğraştınız, diyecek. Onların dostları da, Ey Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin ecelimize eriştik, diyecek. O da buyuracak ki, öyleyse Allah'ın dilediği müddet dışında yeriniz, içinde sürekli kalmak üzere ateştir. Şüphesiz ki Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Müddet kelimesi kimseler olarak da ifade edenler olmuştur. Çoğunluğun tercihi yukarıdaki mana doğrultusundadır. 129. Ayet İşte kazanmakta oldukları günahlar yüzünden, zalimlerin bir kısmını diğerlerinin başına diker, peşine takarız. O da onu felakete götürür. Bu ayet zalimler için bir açık tehdittir. Gerek günahlarla nefse zulüm, gerek yönetimde, gerek ticaretinde insanlara zulüm, yani zulmün her türlüsü bu ayetin içine girmektedir. Zalimler de kurtulacak değillerdir. 130. Ayet Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi tebliğ eden ve kıyamette bugününüze kavuşmak hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar kabahat bizde, biz kendi aleyhimize şahidiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı. Hakikaten onlar inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. 131. Ayet bu peygamberleri gönderme hususu şunun içindir ki, senin Rabbin halkı habersiz iken, uyarılmamışken, memleketleri zulümleri sebebiyle helak edici değildir. 132. ayet Herkes için yaptıklarına göre türlü türlü dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. 133. ayet Rabbin hem hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hem de merhametli olandır. Dilerse sizi ortadan kaldırır. Sizi başka bir toplumun soyundan yarattığı gibi, sizden sonra da dilediğini yerinize getirir. 134. Ayet Size vaad edilen isyanınızdan dolayı sizi helak edip, yerinize dilediği başka milleti getirmesi, kıyametin kopması, tekrar dirilme, haşr ve hesap günü gibi şeyler muhakkak gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. 135. ayet Resulüm de ki Ey kavmim gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Muhakkak ki ben vazifemi yapmaktayım. Dünya yurdunun sonu kimin lehine olacak yakında bileceksiniz. Muhakkak ki zulmedenler kurtuluşa eremezler. 136. ayet Onlar Allah'ın ekin ve hayvanlarından onun için bir pay ayırdılar da kendi boş zanlarınca ''Şu Allah'ın, şu da tapınmada O'na ortak yaptığımız putların'' dediler. Ortakları için ayrılanlar Allah'a ulaşmaz ama Allah için ayrılan o hisse Allah zengindir diye put edindikleri ortaklarına gider, onların hissesine katılırdı. Verdikleri hüküm ne kötüdür. Hediye sundukları hayvanlardan kasıt, deve, sığır ve koyunun dişilerinden, cahiliye Araplarından havlanlı mürşikler, Mahsul ve hayvanlardan bir kısmını Allah'la putları arasında bölüştürürlerdi. Allah için ayırdıklarını misafir ve fakirlere sarf ederler. Putları için ayırdıklarının gelirlerini ise onların huzurunda kurban, ayin vesaire için harcarlar, kendileri de faydalanırlardı. Eğer Allah için verilmek üzere ayrılanlar putlarınkinden daha iyi veya fazla olursa putlarınkiyle değiştirirler yahut fazlasını putlarınkine katarlardı putlara ayrılan daha iyi ve fazla çıkarsa aynen kalırdı. İşte bu ayete göre put ve benzerlerini Allah'ı sever gibi sevme, ona bağlanma, tapınma, aynı zamanda kendi menfaatlerini güvenceye almak için de onları ayakta tutmaya yarayan bu tür adet ve harcamalar, şirk ve müşrikliktir. İşte müşriklerin en belirgin vasıfları görünürde Allah'ı tanımalarına rağmen, fiilen putları allah Teala'dan öncelikli ve önemli saymalarıdır. 28. surenin 63. ayete göre aslında bunlar kendilerine tapmaktadırlar. 137. ayet Bir de onların ortakları olan o putlara hizmetle görevli kâhinler, onları helâke sevk etmek ve dinlerini karıştırıp bozmak için müşriklerden çoğuna kız çocuklarını öldürmeyi hoş bir şey gibi gösterdiler. Allah dileseydi, kendi iradelerine bırakmasaydı bunu yapmazlardı. O halde onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Bilindiği üzere 18. asıra kadar Avrupa'daki kadının değersizliği ve ahlakça düşüklüğü gibi İslam'dan önceki cahiliye devri müşrik toplumda genellikle ahlak seviyesi çok düşük olduğundan kadınların değeri de düşüktü. Genellikle bu yüzden kız çocukları büyüdüğü zaman esir olurlar veya çevresinin tesiriyle utanmasız, hayasız, iffetsiz olmaları sebebiyle vücutlarını teşhir etmeleriyle namuslarına kara leke getirirler korkusuyla, onları daha küçükken çeşitli bahane ve usullerle öldürüyorlardı. Erkek çocuklar fazla da olsa böyle değildi. İslam geldiği zaman gerek bunu, gerek cenin halindeki çocuğun katlini yasaklamıştır. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları koruma hususunda, çocuk sütteyken tekrar gebelik durumu olursa, bu durumda verilecek sütün çocuğa zararlı olacağından bayisle bizleri uyarmış, çocuklarınızı gizli mahvetmeyin buyurmuştur. 138. ayet Onlar boş zanlarına göre, ilahlarımıza ait olan bu hayvanlar ve ikinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Bir takım hayvanların sırtlarına binmek veya yük vurmakta haramdır dediler. Bir takım hayvanlarda vardır ki, Allah emrediyor diye ona iftira ederek üzerine Allah'ın ismini anmazlar, besmelesiz keser veya öldürürler. O da onları iftira ettikleri şeyler yüzünden cezalandıracaktır. 139. Ayet Yine dediler ki, bu hayvanların karnındakiler canlı doğarsa erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır. Eğer o ölü doğar ise, hepsi onu yemede ortaktırlar. Allah onlara böyle nitelendirip ayırt etmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o mutlak ilim ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. 140. Ayet Bilgisizlik yüzünden beyinsizce kız çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine helal olarak rızık verdiği şeyleri Allah'a iftira ederek haram yapanlar muhakkak ki dünya ve ahirette ziyana uğradılar. Onlar gerçekten saptılar ve doğru yolu da bulacak değillerdir. Cahiliye Araplarının kız çocuklarını öldürmeleri yalnız açlık korkusundan değildi. 141. Ayet O çardaklı ve çardaksız bahçeleri, bağları, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşrünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. 142. Ayet Gerek yük taşımak, gerek kesmek ve yününden döşek ve yaygı yapmak için kullanılan deve, sığır, koyun ve benzeri, davarları yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin, haram yemeyin ve günah işlemeyin. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır. 143. Ayet Allah o hayvanları sekiz eş yarattı. Koyundan iki, keçiden de iki. De ki Allah iki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenlerseniz bana ilme dayanarak haber verin. Cahiliye döneminde Araplar bazen hayvanların erkeklerini, bazen dişilerini, Bazen de bunların yavrularını haram sayarlardı. 144. Ayet Deveden de iki, sığırdan da iki çift yarattı. De ki, Allah iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Yoksa Allah size bunu tavsiye ederken, siz şahit olarak orada mıydınız? Böyle bilgisizce insanları saptırmak için, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse bulunabilir mi? Şüphesiz Allah, o zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. 145. Ayet Resulüm, de ki, Bana vahyedilenler arasında Allah'a karşı olan tavrınızdan dolayı haram dediklerinizden yiyen bir kimseye haram edileni bulamıyorum. Aksine helal dediğiniz ölü veya akıtılmış kan, veya domuz eti ki zaten murdardır yahut da bir fısk yani Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haramdır. Kim de çaresiz kalırsa başkasının hakkına saldırmak ve zaruret sınırını aşmamak üzere isteksiz olarak yerse şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok acıyandır. Ayet-i kerimedeki tayimden sonra gelen yet amuhu lafzı, Ziyade takrir içindir. Maide suresi 3. ayetteki kan mutlaktır. Buradaki akan kan mukayyet olarak gelmiştir. Sebep bir olunca hüküm de aynıdır. Ancak karaciğer, dalak ve etin içindeki akmayan, pıhtılaşmış kanlar bunun dışındadır. Cahiliye devrinde müşrikler kendi kendilerine bazı şeyleri helal, yani serbest, bazı şeyleri de haram, yani yasak kılmışlardı. İşte bu ayetler, onları reddetmek için inmiştir. 146. Ayet Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram ettik. Sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram ettik. Yalnız bunların, sırtlarının veya bağırsaklarının yapışmış olarak taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariçtir. İşte onları azgınlıkları yüzünden böyle cezalandırdık. Biz elbette, hep doğru söyleriz. Deve, yırtıcı hayvan ve kuşlar gibi tırnaklı canlılar, bağırsak, işkembe ve böbrek etrafındaki yağlar haram olan iç yağlara dahildir. Yahudiler peygamberlerin öldürmüşler, haramı helal, helali haram saymışlar ve tefecilik yaparak fakirlere ezmişlerdir. 147. ayet. Eğer getirdiğin hükümlerde seni yalanlarlarsa deki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Ama onun azabı bir indimi artık suçlular topluluğundan geri çevrilmez. 148. Ayet Müşrikler puta yahut hevasına tapanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız müşrik olurdu. Üstelik helal olan hiçbir şeyi haram da yapmazdık. Halbuki onlardan öncekilerde azabımızı tadıncaya kadar peygamberlerini böyle yalanlamışlardı. De ki: Yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Varsa onu bize çıkarıp gösterin. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece uyduruyorsunuz. Müşrikler hem Allah'tan gelen emirleri ve peygamberleri kabullenmez, Allah'ın farzlarına Helallerini haram, yasak, haramlarını da helal, serbest sayarlar, hem de bunları Allah'ın dilemesine bağlarlar, aynı zamanda ortaya çıkan Cebriye fırkası da bunlar gibi yaptığı kötü işlerin, günahların hepsinin Allah'ın dilemesiyle olduğunu, kendilerinin bir rolü olmadığını söylerler. Bu yanlış bir inançtır. Çünkü böyle olsa ne peygamber, ne kitap gelirdi, ne de emir ve yasak olurdu. Çünkü Yüce Allah, kim doğru yola gelmişse ancak kendi lehine, kim de saparsa kendi aleyhinedir buyurmaktadır. 149. Ayet De ki, Kesin delil ancak Allah'ındır. Eğer o dileseydi, elbette hepinizi doğru yola kavuştururdu. Ama o, size gücünüz dahilinde sorumluluk verdi ve imtihan için sizi iradenize bıraktı. 150. Ayet De ki, Haydi haram saydıklarınız hakkında Allah'ın bunu haram ettiğine şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Şahitlik etseler bile sen onlarla beraber şahitlik etme, sözlerini kabullenme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların heves ve arzularına uyma. Onlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar, onları sevip onlara bağlanıyorlar. Bu ayeti kerimede ayetlerimizi değersiz sayarak yalanlayanların ahirete inanmayarak dudak bükenlerin sözlerine değer verip uyma ve onları kabullenme diye Resulullah'ın şahsında bütün müminlere uyarı vardır. 151. Ayet De ki, geliniz size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak denk tutmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakir düşmek korkusundan çocuklarınızı herhangi bir şekilde öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Zinanın ve her türlü kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği canı hukukça geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin. İşte Allah düşünesiniz, aklınızı kullanasınız diye size bunları emretti. 152. Ayet Yetimin malına da rüştüne ergenlik yaşına kadar en güzel hizmetin dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Birileri hakkında söz söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaleti gözetin, taraf tutmayın. Allah'ın ahdini, Verdiği emri ve verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız, tutasınız diye bunları emretti. Burada biri ticaret, diğeri de konuşma esnasında olmak üzere iki adalet şekli geçmektedir. Bundan başka hüküm vermede, şahitlikte, barışta, öfkede, gayrimüslimleri imana davette, heva ve hevese uymada adalet emredilmiştir. 153. Ayet İşte bu İslam dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın ki bunlar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte Allah emirlerine uygun yaşayıp kötülüklerden sakınasınız diye size bunları emretti. 151. Ayetten buraya kadar olan emirlere 10 emir denilir ki bunlar bütün dinlerde hükmü kesin hususlardır. Bu ayetin ışığında doğru yol ve ölçü ancak İslam olduğuna göre bir kimsenin doğru yolda olması için İslam'ı hayatına hakim kılması, iyiliğe emredip kötülüğü yasaklaması ve hayat kılavuzunun kitap, sünnet ve bunlara bağlı şer'i deliller olması gerekir. İslam'a uygun olmayan her yol batıldır. 154. Ayet Yine biz iyilik yapanlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar, İsrailoğulları, Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. 155. Ayet İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki, onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun, aykırı davranmaktan sakının ki, merhamete eresiniz. 156. Ayet Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. 157. Ayet Yahut bize kitap gönderilseydi, biz onlardan daha doğru yolda olurduk, Demeyesiniz diyedir. İşte artık size Rabbinizden açık delil, doğru yol rehberi ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çeviren ve çevirtenlerden daha zalim kimse bulunabilir mi? Ayetlerimizden yüz çevirenleri bu yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. 158. Ayet İnanmak için ne bekliyorlar? Onlar mutlaka kendilerine ölüm veya azap meleklerinin gelmesini yahut Rabbinin imha eden azabının gelmesini ya da Rabbinden kendilerini imana mecbur eden bazı alametlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün evvelce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış hiçbir kimseye imanı fayda vermez. De ki, bekleyin o alametleri, şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz. Bu iman, yes halindeki imandır. Çaresizlik ve son pişmanlık halindeki imanda fayda vermez. Ayrıca ayetteki imanı da hayır kazanmamış hiç kimseye kaydı, amelsiz imanın bir fayda vermeyeceğini ve muhteber olamayacağını savunanların delilidir. 159. Ayet Dinlerini bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamaktan kaçınarak parça parça edenler ve şirk ve tağuta mensup liderlerin heva ve hevesleri uğruna dinde grup grup ayrılanlar var ya, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin, senin onlarla hiçbir surette alakan yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecek ve hesaplarını görecektir. 160. Ayet Kim Allah'a bir iyilik ve tevhidle gelirse kendisine onun on misli sevap vardır. Kim de bir kötülükle gelirse o sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. 161. Ayet De ki, şüphesiz ben Rabbimin Rabbimin beni doğru yola dosdoğru bir din olan İbrahim'in Hanif, tevhid dinine ilettiği bir kimseyim. O müşriklerden değildi. Hazreti İbrahim'in Hanif olan dininin esasları şöyledir. 1. Allah'ın varlığına ve birliğine ve bütün peygamberlere inanmak. 2. Allah'tan başka hiçbir şeyi ilahlaştırmamak, Rableştirmemek. 3. Allah'ın koyduğu esaslarda yürümek. 4. Hakka yönelip her türlü batıldan ve haramdan uzak kalmak. 162. Ayet De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. 163. Ayet Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ben bu ümmette Müslümanların ilkiyim. 164. ayet. De ki: O Allah her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir rabbı arayayım. Herkesin kazandığı ancak kendisinedir. Hiçbir günahkar diğerinin işlediği günah yükünü taşımaz. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Sonunda dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri O size haber verecektir. 165. Ayet Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Rabbinin cezası seridir ve yine şüphesiz O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu ayetten şu üç sonuç çıkmaktadır. 1- insanın içinde yaşadığı dünyada ilahi tebliğin ve hükmün yerine getirilmesini sağlayan halife yönetici oluşu, 2. insanların dünyalık bakımından birbirinden farklı oluşu, 3. bu farklılığın hikmeti kazancında çok verileninde, az verileninde hatta mahrum edileninde imtihan edilmesidir. İnsan verilen bu lütuf karşısında ya şükrünü unutmuş, azgınlığını çoğaltmıştır, Yahut verilenlerin azlığından şikayet ve isyan etmiştir. Yahut da her haline şükredip gereğini yapmıştır. El-A'raf Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet 2. Ayet Resulüm bu, kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması, ve irşatlarına vesile olması için sana indirilen bir kitaptır. Bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı, bir şüphe olmasın. Üçüncü ayet Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyun. Onun dışında onsuz bir takım velilere, önder ve dostlara uyup peşlerinden gitmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz. Çünkü Allah'ın emirlerine karşı olan işlerde hiç kimseye itaat edilmez. 4. Ayet Nice isyankar memleket halkı var ki biz onları helak ettik. Öyle ki azabımız onlara Lut kavmine geceleyin veya Şuay kavmine gündüz uykusundayken geliverdi. 5. Ayet Azabımız onlara geldiğinde onların yakınmaları, itirafları, biz gerçekten Allah'ın hududunu aşan zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Altıncı ayet. Kendilerine peygamber gönderilenlere sapmalarının sebebini mutlaka soracağız ve gönderilen peygamberlere de kendilerine uyup uymayandan ve tebliğ vazifesinden elbette soracağız. Yedinci ayet. Ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimiz ile mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. 8. Ayet O gün kıyamette herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmak haktır, gerçektir. Kimlerin tartıları sevapça ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 9. Ayet kimlerin de terazilerinin sevap tarafı hafif gelirse, işte onlar inkar ederek veya değer vermeyerek ayetlerimize haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine yazık eden kimselerdir. 10. Ayet Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. 11. Ayet Yine andolsun ki sizin önce insan olarak maddenizi yarattık. Sonra size teşekkül devresinde insan olarak şekil verdik. Sonra da meleklere kudretim için Adem'e secde edin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Ayet-i kerimede geçtiği üzere insan kendisinin yaratıcısı değildir. Kendisine şekil, suret, dillerini ve renklerini veren de kendisi değildir. Bunun gibi bilgisi de ezeli, ebedi, her şeyi kapsayıcı ve görecesiz değildir. Böyle olunca insan yüce yaradana karşı iblis misali onun yüceliğini tanısa bile büyüklük taslayarak secde, ibadet etmez, emrini yerine getirmezse nankörlük yapmış, kafir olmuş ve şeytanın kendine benzetmeye çalıştığı kimselerden olmuştur. 12. Ayet Allah, İblis'e, sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir? dedi. İblis de, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın, dedi. 13. Ayet Allah, öyleyse in oradan, orada, cennette, büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan, çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. İşte şeytan, yüce Allah'ın emrine karşılık hevasına göre akıl yürüttüğünden ve Allah'a itaat etmeyip kendi fikri doğrultusunda hareket ettiğinden lanetli ve aşağılık olmuştur. 14. Ayet İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. 15. Ayet Allah sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. 16. ayet. İblis, madem ki beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bıraktın, andolsun ki ben de insanları saptırmak için senin doğru yolunda onlar için pusu kurup oturacağım. 17. ayet. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından her yönden onları azdırmak için yanlarına gelip sokulacağım, onları azdırıp saptıracağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın, dedi. Allah'ın emri şeytanın aklına yatmadı. Bundan dolayı emrine itaat etmedi. Yüce Allah da onu lanetleyip huzurundan kovdu ve kendi azgınlığında bıraktı. Bundan böyle şeytan kendisinin yaptığı gibi insanları, hem Allah'ın emrine karşı kendi fikrini ön plana çıkarmaya, kendi fikir ve görüşüne göre davranmaya, hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmaya teşvik edecektir. Böylece kimi günaha, kimi küfre sapacaktır. Allah'ın emri aksine emir verende kendini Rab yerine koymuş olacaktır. Gerçek Müslümanlar şeytanın tuzaklarına düşmezler. 18. Ayet Allah buyurdu ki, Haydi! Yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım. 19. Ayet Allah Adem'e şöyle hitap etti. Ey Adem sen ve eşin cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendisine yazık edenlerden olursunuz. 20 ve 21. ayetler Derken şeytan onlara gözlerinden örtülerek gizlenmiş ayıp yerlerini kendilerine göstermek için cennet kapısı yanında onlara şöyle fısıldadı da Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı dedi. Ardından şüphesiz ben ''Sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim.'' diye de yemin etti. 22. Ayet İşte böylece ikisini de aldatarak o yasak meyveden yedirdi ve Allah katındaki mevkilerini aşağı indirdi. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında bir ceza olarak cennet giysisi soyuldu. İkisinin de edep yerleri açılıverdi ve cennet yaprağı ile oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? diye seslendi. Ayet-i de bize ibretlik bir ders çıkıyor ki, o da Allah'ın yasak ettiklerini, nefis, şeytan ve benzerleri cazip gösterse de asla onlara yaklaşmamaktır. 23. Ayet İkisi de, Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Kalpte Allah'ın emri yerine nefsin emri heva ve heves hakim olursa insan ziyana uğrayanlardan olur. 24. Ayet Allah buyurdu ki şeytana uymakta birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde ecelinizin geleceği bir zamana kadar kalmak ve geçinmek artık takdir edilmiştir. 25. ayet. Yine buyurdu ki: Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. 26. ayet. Ey Adem oğulları! Size edep yerlerinizi örtecek bir giysi, giyinip süsleneceğiniz bir elbise ihsan ettik. Takva Allah'ın emrine uygun hareket, haya ve iffetini koruma, elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetleri lütfunun alametlerindendir ki belki bu sayede düşünüp öğüt alırlar. Bu elbiselerin ancak her ikisinin beraber bulunması, insanı Allah yanında şerefli kılar. Bu da Allah'a gereği gibi saygı duymak ve ona itaat etmekle ve haya utanma duygusuyla olur. 27. ayet. Ey Adem oğulları! Şeytan ilk defa ana babanızı yanıltıp çirkin yerlerini kendilerine göstermek için örtülerini soyarak cennetten çıkarmayı başardığı gibi sizi de şaşırtıp saptırmasın. Çünkü o da yandaşları da sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Elbette biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yaptık. Şeytan ve şeytanın insan ve cin dostları aynı gayede olup Allah'ın emrini tutmak isteyenlere düşmanlık ederler. İnsanda böylece Allah'ın emir ve yasağını ön planda tutmaz da şeytanın ve dostlarının cazip gösterdiği şeyleri uyarsa, burada olduğu gibi bulunduğu mevki ve durumdan ihraç edilme ve mahremiyetinin ortaya çıkması söz konusudur. Şeytanın gayesi de budur. 28. Ayet Onlar, Kötü, haram bir iş yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Onlarda bunları gördük, bunları öğrendik. Allah da bize bunu emretti derler. De ki: Şüphesiz ki Allah çirkin işleri emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? 29. ayet. De ki: Rabbim bana adaleti ve itidali emretti. Her mescitte, namazda Yüzlerinizi kıbleye çevirin. Dini yalnız Allah'a haskılarak ve ihlasla kendisine kulluk edip yalvarın. Başkalarını putlaştırıp tanrılaştırıp onlara sığınmayın. Unutmayın ki ilk defa sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. 30. ayet. Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Bir kısmının üzerine de kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytan ve ona yandaş olanları veli, dost ve önder edindiler. Üstelik kendilerinin de hala doğru yolda olduklarını sanırlar. 31. ayet. Ey Adem oğulları! Her mescitte yani secde edeceğiniz zaman ve mekanda zinet olan temiz ve güzel elbisenizi alın, giyinin. Giyin. İçin fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Cahiliye döneminde Araplar, içinde günah işlediğimiz elbiselerimizle tavaf etmeyiz, diyerek Kabe'ye çıplak tavaf ederlerdi. Bu ayet, bu hadise hakkında nazil oldu. 32. Ayet De ki, Allah'ın kulları için yaratıp çıkardığı süsü ve onların maddelerini ve rızıktan temiz, helal olanlarını kim haram etmiştir? De ki, onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde iman edenler içindir. İşte biz, bilen kimseler için ayetlerimizi böyle geniş geniş açıklıyoruz. Ayet-i Kerime'de allah Teala, temiz ve güzel olan helal yiyecekleri ne kendine yasaklayarak riyazete çekilmeyi, ne de aşırı yiyip içerek israf etmeyi ve haddi aşmayı istiyor. İtidal üzere dengeli olmamızı murat ediyor. Diğer taraftan insanın süsü olan elbiseleri de caiz olan ölçüler içinde giyinmemizi emretmekte, çul içinde ve hırpani bir kılıkta gezmeyi veya cahiliyedeki gibi çıplaklığı yasaklamaktadır. Diğer bir hususta hiç kimsenin Allah'ın helal saydıklarına haram yani yasak, haram saymadıklarına helal, serbest yapma etkisi yoktur. 33. Ayet De ki Rabbim açığı ile, gizlisi ile, kötü işleri, her türlü günahı, haksız yere isyanı, azgınlığı ve kendisine tapılması hususunda hiçbir delil indirmediği şeyi yüceltip ona bağlanmakla Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. 34. Ayet Her ümmetin bir eceli, takdir edilmiş bir süresi vardır. Onların eceli gelince ne bir an geri kalabilir ne de bir an öne geçebilir. Tam vaktinde helak olup giderler. Toplumsal ecel toplumun özünü teşkil eden manevi değer ve dinamiklerin kaybolup başka bir topluma dönüşmesiyle de olabilir. 35. ayet. Ey Adem oğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatan bir peygamber gelir de kim günahlardan korunur ve kendini ıslah ederse Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 36. Ayet Ayetlerimizi yalanlayanlar, onları kabulde büyüklük taslayanlar ve yüz çevirenler var ya, işte onlar cehennem ehlidirler, onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu açık ayetlere rağmen kendi zan ve hevalarına uyup akıl ve felsefi kanaatlerine esas alan kişiler, Allah'ın gönderdiğini ve peygambere uymayı küçümserler. 37. Ayet Şu halde Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onların kitaptan nasipleri ne ise kendilerine ulaşacaktır. Nihayet canlarını alacak elçilerimiz, melekler onlara geldikleri zaman, Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız nerede, diyecekler. Onlar da bizi bırakıp kayboldular diyecekler ve böylece hakikaten inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. 38. Ayet Allah onlara sizden evvel gelip geçmiş cin ve insan ümmetleriyle birlikte siz de girin ateşe buyurur. Her ümmet cehenneme girdikçe kendisine uyup tabi olduğu yandaş ve önderlerine, Lanet eder. Nihayet hepsi peş peşe orada toplanınca, sonrakiler, evvelkiler için, Ey Rabbimiz! işte bunlar bizi saptırdı. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver, derler. Allah buyurur ki, Her biriniz için bir kat fazla azap vardır. Fakat siz onu bilmezsiniz. Yüce Allah, hükümlerini beğenmeyip de açık veya gizli kafir olan liderlere, hem kafir olduklarından hem de toplumu bu sapık zihniyetleri doğrultusunda saptırmalarından dolayı bunların peşinden gidenlere de hem kendi iradeleriyle küfre rıza göstererek saptıklarından hem de peşinden gittiklerinin saltanatlarının uzamasına vesile olduklarından dolayı her iki kesime de iki kat ceza verir. Böylece Cenab-ı Hak kim olursa olsun küfre sapanlara itaati ve onlara uymayı yasaklıyor. 39. Ayet Buna karşılık Öncekiler de sonrakilere, sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur. O halde kazandıklarınız yüzünden siz de tadın azabı derler. Kırkıncı ayet Ayetlerimizi yalanlayıp da ona inanmayıp büyüklük taslayanlar var ya, göğün kapıları onların ruhlarına açılmayacak ve halat iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte günahkarları böylece cezalandırırız. Ayetteki elcemel kelimesi kökü itibarıyla hem deve hem de halat anlamına gelmektedir. Sahabe ve tabiin halat ifadesini kullanmıştır. Zemahşeri de İbn Abbas'tan radıyallahu anh'ten böyle rivayet ederek halatla iğne arasındaki mecazın uygunluğunu ifade etmiştir. Bazı müfessirler deve ifadesini tercih etmişlerdir. 41. ayet. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. 42. Ayet İman edip de salih amel işleyenler ise ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 43. Ayet Onların yüreklerinden kin ve haset cinsinden ne varsa söküp atarız. Köşklerinin altından ırmaklar akarken, bizi buna eriştiren Allah'a olsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendimiz buna erişemezdik. And olsun ki Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmiştir, derler. Onlara, işte dünyada yapmış olduğunuz iyi işlerden dolayı Mirasçı edildiğiniz cennet budur diye seslenilir. 44. ayet. Cennetlikler cehennemliklere şöyle seslenirler. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek olarak gördük. Siz de Rabbinizin size azap vaadini gerçek olarak gördünüz mü? Onlar da evet derler. O sırada aralarından bir görevli şöyle seslenir. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Ayetteki bulduk kelimesi anlam kolaylığı için gördük olarak ifade edilmiştir. 45. Ayet Onlar insanları Allah yolundan engelleyen, onu eğri geri bırakıcı göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. 46. Ayet İki taraf arasında bir perde olan sur vardır. Araf'ın, Sur'un yüksek tepeleri üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyan kimseler vardır. Cennet ehline Selamun Aleyküm, Allah'ın selamı size olsun diyerek seslenirler ki, bunlar çok arzu ettikleri halde henüz oraya cennete girmemiş kimselerdir. Araf, meşhur kavle göre cennetle cehennem arasındaki sürün yüksek tepeleri demektir. Huzeyfe radıyallahu an, İbn-i Mes'ud radıyallahu an ve i̇bn Abbas'tan gelen rivayetlere göre araf ehli yani yüksek tepelerde oturanlar, sevap ve günahları eşit olan kimselerdir. Bunlar cennete girmeye arzu ve ümit etmekte olup, Allah'ın dilediği bir zamana kadar burada kalacaklar, sonra Allah'ın affına nail olarak cennete gireceklerdir. 47. Ayet Gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zamanda, ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. 48. Ayet Yine Araf ehli simalarından kendilerini tanıdıkları inkarcı bir takım adamlara seslenerek, ne topluluğunuz, ne topladığınız mal, ne de büyüklük taslamanız size fayda verdi derler. 49. Ayet Allah onları hiçbir rahmete eriştirmez diye, hakir görüp yemin ettiğiniz, bu cennetlik olanlar mıydı derler. Bu sırada cennetliklere de şöyle denilir, girin cennete, size hiçbir korku yoktur, siz mahzun olacak da değilsiniz. 50. Ayet Cehennem ehli, cennet ehline, sizdeki sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan, biraz da bize akıtıp aktarın diye feryat ederler. Onlar da doğrusu Allah bunları kafirlere haram etmiştir derler. 51. Ayet Onlar o küfre sapanlar dinlerini bir eğlence ve oyun yaptılar ve dünya hayatı da kendilerini aldattı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi, bugün biz de ceza içinde onları unutur, terk ederiz. Kafirliği benimseyenler, İslam'ı değersiz gördüler, hatta Müslüman olmakla sevinmek yerine, aşağılık kompleksine kapıldılar. Buna karşılık başka ideolojileri yücelttiler, ayet-i kerime şu manayı da ihtiva etmektedir. Onlar, dinlerini eğlence ve zevk haline getirdiler. Yani İslam'ı bırakıp, eğlence ve geçici zevklerini din yaptılar ve onlara taptılar. fahreddin Razi'nin ifade ettiği gibi, onlar dünyaya ettiler ve onun ateşin üstünde bir tavan gibi olduğunu düşünmediler. Böylece nefsin meşru olmayan arzu ve isteklerini hırsla elde etmeye çalıştılar ve böylece cehenneme düştüler. 52. Ayet Biz gerçekten onlara, iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak, hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgiyle geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. 53. Ayet O kafirler ancak onun tevilini kitabın haber verdiği sonu mu bekliyorlar? Onun haber verdiği akıbet, son, başlarına geldiği gün önceden onu unutanlar, hakikaten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişti. Şimdi bizim için şefaatçilerden birileri var mı ki bize şefaat etseler veya geri dünyaya döndürülür müyüz ki önce yapmış olduğumuzun başkasını yapsak derler. Hiç şüphesiz onlar kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları Allah yerine bağlandıkları varlıklar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Ayetten anlaşıldığı üzere hiçbir suret ve şekilde tekrar dünyaya dönüş yoktur. 54. Ayet Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde devrede yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, geceyi peşi sıra gelen gündüzle bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir. Dinin kapsamına giren bütün emirler onun emirlerine uygun olmalıdır. 55. Ayet Rabbinize gönülden yalvararak gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. 56. Ayet İman ve ahlak ve ilahi adaletle belirli bir düzen sağlandıktan sonra bunlardan saparak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua edin. Muhakkak ki iyi hareket eden ve iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti çok yakındır. Görülüyor ki fesat Allah'ın koyduğu adalet ve düzeni bozmaktır. 57. Ayet O rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık her halde bunları düşünüp ibret alırsınız. Ayet-i kerimede havadan ağır olduğu halde hemen düşmeyen nemlerin ilahi kanun gereği yağmur halinde yağması için önce rüzgarla bir araya getirilip yoğunlaştırıldığı, sonra Yüce Allah'ın dilediği yere sevk edilip yağdırıldığı ve orada hayati bir diriliş vesilesi olduğunun fiziki bir tablosu sergilenmektedir. İşte burada olduğu gibi ölüleri diriltmesi de onun için çok kolaydır. Bu ayet-i kerimeden hareketle İbret vesilesi olacak bir diğer hususta, müminler havadaki dağınık bulutlar gibi durmayıp da, iman rüzgarıyla bir araya gelip yoğunlaşırlarsa, o zaman bir yağış ve yeniden diriliş olacaktır. 58. Ayet Rabbinizin izniyle toprağı güzel diyarın, bitkisi de bol güzel çıkar. Kötü olandan ise yararsız bitkiden başkası çıkmaz. İşte şükredecek bir toplum için, ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Allah'ın ayetleri karşısında müminle münafık ve inkarcıların hali bu toprak cinslerine benzer. Mümin yaşayışına Allah'ın emirlerini hakim kılar. Münafık ve inkarcılar da sırf menfaatlerini, heva ve heveslerini hakim kılarlar. 59. ayet. Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben, size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Altmışıncı ayet. Halkından ileri gelenler şöyle dedi. Biz seni hakikaten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Altmış birinci ayet. Nuh dedi ki, Ey halkım! Bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. 62. Ayet Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum, size iyiliğiniz için öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. 63. Ayet Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için İçinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? 64. Ayet Bunun üzerine onu tekrar yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da tufanda boğduk. Çünkü onlar gerçeklere karşı kör bir kavimidiler. 65. Ayet At kavmini de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, Ey halkım! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? dedi. 66. Ayet Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz. Dediler. Altmış yedinci ayet. Hud dedi ki, Bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Altmış sekizinci ayet. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Altmış dokuzuncu ayet. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için İçinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerlerine geçirdi, hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. 70. ayet Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin o azabı getir bize dediler. 71. ayet Hud dedi ki artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. 72. Ayet Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de Kökünü kestik. 73. Ayet Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara dedi ki, Ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi. Onu kendi haline bırakın, Allah'ın arzında otlasın, ona dokunmayın, bir fenalık yapmayın, yoksa sizi acıklı bir azap yakalar. Semud kavmi, Hz. Salih'e, eğer sen hakikaten bir peygambersen, dua et de şu kayanın içinden gebe ve karnı aç bir deve çıksın da sana inanalım, dediler. Hz. Salih de dua edince, Hıcır tarafında bulunan kaya yarılıp istenilen deve çıktı. Bu mucize karşısında bir kısmı hemen iman etti, diğerleri de kafirliğine devam etti. Gerek bu inkarcılar, gerekse kavminden diğer inanmayanlar, ayetlerde geçtiği üzere inkarlarını arttırdılar. Devinin dokunulmadan yiyip içip, serbestçe dolaşması istendiği halde, bir müddet sonra ayaklarından biçerek yıkıp boğazladılar. Salih aleyhisselam oradan hicret etti, kavminde yıldırım çarpması, şiddetli bir gürültü ve sarsıntı ile, Helak olup gitti. Semud'un şehri Hıcır'da. Medine'den Tebü'ye giderken şehrin kalıntılarına rastlanır. Burada konaklamak Hazreti Peygamber'in tavsiyesiyle yasaktır. Semud halkı burayı medeniyetin beşiği durumuna getirmişti. Fakat yoksullar barınacak ev bulamazken, zenginleri şımarıkça hünerlerini göstererek ihtiyaç dışı şatafatlı köşkler edinir ve gösteriş için anıtlar dikerlerdi. Maddi refah Onları ahiretlerini unutturdu. Onları pusperest bir toplum haline getirdi ve küfür ve şirk bataklığına itti. 74. Ayet Ey Semut kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah, Ad kavminden sonra size hükümranlık bahşetti, sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında köşkler edinip dağlarından evler oyar, kayaları yontardınız. Artık Allah'ın nimetlerini anın. Emirlerinden çıkıp yeryüzünde ortalığı karıştırarak bozgunculuk yapmayın. 75. Ayet Onun kavminden iman etmeyip büyüklük taslayanlar, içlerinden kendilerince zayıf ve hor görülen müminlere siz Salih'in gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? dediler. Onlar da Doğrusu biz ona ve onunla gönderilenlere inananlarız dediler. 76. Ayet Büyüklük taslayan o kişiler, Biz sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz dediler. 77. Ayet Derken o mucize olarak gönderilen dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve Ey Salih! Eğer sen gönderilen peygamberlerden isen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Akara bir hayvanı ayaklarını biçerek devirmek demektir. 78. Ayet Bunun üzerine onları şiddetli bir deprem yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. 79. Ayet Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip Ey kavmim andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi 80. ayet Lut'u da gönderdik o da vaktiyle kavmine demişti ki sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhuş mu yapıyorsunuz Hazreti Lut Hz. İbrahim'in kardeşi Harar'ın oğlu olup, Sodom şehrine peygamber olarak gönderilmiştir. 81. Ayet Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Lüt kavmi, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir fuşu yani homoseksüellik yapıyordu. 82. Ayet Kavminin cevabı, onları Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış demekten başka olmadı. 83 ve 84. Ayetler Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını karısı hariç kurtardık. Çünkü o gizli küfrüt sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu? Allah'ın belirttiği küfür, fuhuş ve benzeri yasakları çiğneyenlerin ve diğer helak edilenlerin başlarına gelen cezalar, aklı olup da düşünenlere ibret olarak kafi gelecektir. 85. Ayet Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik, onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını, haklarını eksik vermeyin. İman ve ilahi adaletle düzeltildikten sonra da yeryüzünde tekrar saparak bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimselerseniz, ''Bunlar sizin için hayırlıdır.'' Medyen, Akabe körfezinin doğusunda yer alan ve Hz. Şuayb'ın kavminin yaşadığı şehirdir. 86. Ayet İman edenleri tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğri göstermek isteyerek yol başına oturmayın. Köşe başlarını tutmayın. Düşünün ki vaktiyle siz az idiniz de Allah sizi çoğalttı. Bakın Allah'ın emrinden saparak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? 87. Ayet Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene iman etmiş, bir grup da iman etmemişse, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hz. Şuayb'ın toplumdaki yaygın ticari ahlaksızlık ve hilekarlığa engel olmaya çalışmasına, ve onları ilahi emre uyarak düzeltmek için uyarmasına rağmen, vurguncu menfaat peresler bir cephe oluşturup karşı çıktılar.